...esnasında hazır bulunduğunu zikrettik. Bu hafta inşallah... ...cenaze namazının... ...hükmüne değinelim. Ki geçen hafta zikretmiştik. Demiştik ki, cenaze namazının hükmü nedir? Farz. Farzdır. Kifayedir. Farzayn değildir. Yani kifaye demek... ...topluluktan bir grubun, ümmet içine bir grubun... ...kıldığı zaman diğerlerinden düşeceği anlamına gelir. Bununla alakalı delilleri zikrettik. 62. bahise gelelim bu kitaptaki. Diyor ki Şeyh Albani Rahimahullah وَاَقَلُّ مَا وَرَدَ ف۪ي اِنْ اِقَادِ الْجَمَاعَةِ ف۪ي هَا ثَلَاثًا Cenaze namazının cemaatinin cemaat sayısının en az kaç kişi olması lazım? Üç kişi olması lazım diyor Şeyh Albani Rahimahullah. Çünkü diyor bununla alakalı bizlere ulaşan rivayet en az üç kişiyle kılındığına dair iyi, dairdir. Cemaatin üç kişiyle olması zikredilmiş rivayetlerde. Bu rivayetlerden bir tanesi de Abdullah ibn-i Ebi Talha'nın rivayeti. Diyor ki, Enne eba talha da'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila Umeyr ibn Ebi Talha heynet tufiye. Ebu Talha Nebi aleyhissalatu vesselamı Umeyr ibn-i Ebi Talha'nın cenazesine davet ediyor. Yani öldüğü zaman çağırıyor aleyhissalatu vesselamı. Fateh <feyatahu> Ressulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fakalla aleyhi fi <fî> manzilihim. Ressulallah sallallahu aleyhi ve sellem, hatırlarsanız diğer Bahislerde de ne yapıyordu? Müslümanların, müminlerin, sahabelerin cenazelerine davet edilir. Ne yapardı? Onların cenazelerine icabet ederdi, onlara dua ederdi, onlara namaz kılardı. Çünkü onun namaz kılması, dua etmesi şefaat hükmünde diyor alimler. Bu sebeple. Sahabeler çok arzuluyorlardı. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kendi evlerine gelip bu sahabelerin cenaze namazlarını kılmalarını. Buna binaen aynı şekilde Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Onların ne yapma? Cenaze namazını kılma. Fe aleyhim ve onların kabrine gidip ne yapma? Dua etme. Münafıklardan kafirlerden bahsediyor Allah Teala. İşte bu evine gidip cenaze sini kıldığı sahabelerden bir tanesi de Ümeyr İbn-i Ebi Talha radıyallahu anh. ''Fetekaddeme <gülüyor> Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem.'' Rasulullah aleyhissalatü vesselam imamlığa geçiyor. ''Ve kâne Ebu Talha ta verâ'ahu.'' Ebu Talha, Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasına saf tutuyor. ''Ve <gülüyor> umm-u Süleym verâ'a Ebi Talha.'' Umm-u de radıyallahu anh'a, bayan sahabe, ne yapıyor? Ebu Talha'nın arkasına saf tutuyor. وَلَمْ يَكُنْ mahum غَيْرُهُمْ O gün için cenaze namazını kılan onlardan başka kimse yok. Peygamber aleyhissalatü vesselamın imamlığında Peygamber Efendimiz de dahil kaç kişi namaz kılmış oluyorlar? Üç kişi namaz kılmış oluyorlar. i̇mam Şafii'nin de görüşü bu. Bazı alimler iki, kişi, iki kişiyle de olduğunu zikretmişler ama e, rivayetlerde, Nebi aleyhissalatü vesselamdan zikreden rivayetlerde görüyoruz ki en az üç kişiyle e, kılınmış. Ha bu şu demek değil. İki kişi olduğu zaman, imam ve bir cemaat olduğu zaman imam ve bir cemaat olduğu zaman cenaze namazı kılınmaz mı? Hayır. İki kişi olduğu zaman da ne yapılır? Cenaze namazı kılınır. Aranızdan böyle hadisi bu hadisi duyan az önce zikretmiş olduğumuz bu hadisi duyan arkadaşların içinizden böyle içtihada yönelik kafası çok çalışanları görmek istiyorum. Ee, eğer imamla birlikte tek kişi cenaze namazı kılacaksa o tek kişi yani cemaat olan kişi imamın neresinde durur? Bir, bir yani kere abi arkasında dedi. Başka? Osman kardeşimiz de arkasında diyor. Arkasında. arkasında diyorlar. Evet bu hadisi diyor ki alemler delil olarak getiriyorlar. Normal namazda imam ve cemaat bir kişi ise ne yaparlar? İkisi aynı hizada dururlar. Yani i̇mamla cemaat, cemaat bir kişi ise İmamla cemaati o bir kişi ne yapar? Aynı hizada durur. i̇bn Abbas hadisinde olduğu üzere. Ama buradaki hadiste cenaze bahsinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Talha neresinde duruyor? Tek bir arkasında duruyor. Kadın da ne yapıyor? Onun arkasında duruyor. Diyorlar ki cenazedeki şey hüküm farklıdır. Yani hadiste bize nasıl bir uygulama nakli olmuş, nasıl bir uygulama zikredilmiş cemaatin bir kişi de olsa imamın arkasında Durması gerektiği. Bakın arkadaşlar, yani alimler nerelerden ne delili çıkarıyorlar. E, cemaat tek kişi olursa nasıl durur? İki kişi olursa nasıl durur? Gibi hükümlerin bile neyi var? Hadisten dayanağı var, delili var. ya yani bu din öyle başı boş bırakılmış bir din değil. Herkesin boş pulluğu, kafasına göre at, atını koşturduğu, kafasına göre aklına gelen şeyleri dine sokup çıkardığı bir din değil. Bu dinin sınırları belli. Cenaze namazında imamın yanında, imamın arkasında neresinde durulacağı, az sonra gelecek bugün vaktimiz yeterse. Eğer naaşı getirilmiş cenaze, ölü kadınsa imam kadının neresinde durur? Erkekse erkeğin neresinde durur? Bu bile sünnette var. Yani i̇mamlık yapıyorsunuz, size bir cenaze getirildi. Kadın olduğunu söylediler. Bu kadının neresinde duracaksınız cenaze namazını kıldırırken? Cenazeyi ortalacak mısınız? Baş tarafında mı durup kıldıracaksınız? Bunun dahi sünnette yeri var. Bununla ilgili alimler ne yapmışlar? Görüş beyan etmişler. Sen de sonra kalkıp nasıl diyebilirsin ki? Dinde kutsal geceler vardır. Kandil geceleri vardır. Şu ibadetler vardır. Şu zikirler vardır. Tarikatlar vardır. Onlar vardır. Senin vardır dediğin şeyleri bir tarafa koyup ...dinin aslıyla gelen, getirilen şeyleri bir tarafa koyduğun zaman... ...senin o kadar çok şeyler eklediğini görüyoruz ki... ...Allah'ın emrettiklerinden daha fazla şeyler katmışsın sen bu dine. Vardır ne zararı ol olur? Vardır... ...hiçbir zararı yoktur. İnsanları alımı koyalım diyerek... ...her gün getirip taşıdığın o bid'atler... ...öyle bir hale gelmiş ki bugün İslam dininde... ...yeryüzüne baktığınız zaman... ...Allah Teala'nın Resulüne emrettiği, o gün emrettiği... ...Mekke'de, Medine'de emrettiği dinin... ...karşısında... Dinin emirlerinden daha fazla bir yekün tutan ne olmuş ortaya? Apayrı bin din çıkmış. Uygulamada pratikte Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabının yaşamış olduğu çağa döndüğünüz zaman, baktığınız zaman hiç böyle bir amelin olmadığını görüyorsunuz. Ne kandil kutladıklarını görüyorsunuz, ne tarikatların olduğunu görüyorsunuz, ne kendi başlarına göre bu insanların çekmiş olduğu tarzda zikirler çektiğini görüyorsunuz. O zaman burada bir problem var demek ki. Onun için alimlerin şu çok hoş. Sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur. Yani Öyle bir çağda yaşıyoruz. Öyle bir asırda yaşıyoruz. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki herkes bir davetin, bir cemaatin, bir meşrebin çırtkanlığını davetçiliğini yapıyor. Ama sünnete insanlar ne kadar intisap ediyorlar? Sünnete ne kadar uyuyorlar? Süfyan Sevri'nin dediği gibi başını kaşırken bile ne diyor? Eserle kaşı, Sünnetle kaşı, hadisle kaşı, sahabenin fiiliyle kaşı. Yapabiliyorsan diyor başını kaşımanı bile ona uygun olarak kaşı. Bir tarafta böyle amel etmiş insanlar var, bir tarafta da dediğimiz gibi ve heveslerine göre yaşamış insanlar var. Şeyh Albani rahimehullah 63. meselede diyor ki: "Ve kullema lil ve sallallahu sellem." Cenaze namazına katılan insanların sayısı ne kadar çok olursa cenazenin o cemaatten istifadesi faydası o kadar çok olur. Yani cemaatin sayısı çok önemli arkadaşlar. Hatta ehli sünnette şöyle bir söz meşhur olmuş. Ne diyorlar bidat eline? Sizlerle bizim aramızda nelerimiz var? Fark olarak yani cenazelerimiz var diyor ehli sünnet cemaat. Yani ehli sünnetten bir alim öldüğünde, mesela Şeyhülislam İbnü Teymiyurrahim Allah'ın öğrencisi i̇bn Kesir rahim Allah, el Bidaya ve Nihaya adlı tarih kitabı var. Orada. Şeyh, e, Şeyh Huluslam i̇bn Teymi'nin ölüm anını, ölüm vaktini ve Emevi camisinde Şam'daki Emevi camisindeki cenaze namazını anlatıyor. Diyor ki yani çok nadir, çok az kişiler için bu kadar çok büyük kalabalıklar toplanmıştı Emevi camisinde. Çar çarşıların, sokakların tamamen kapandığını söylüyorlar. Aynı şekilde İmam Ahmet İbn-i cenazesi Selefi'den baktığınız zaman Ehl-i baktığınız zaman görüyorsunuz ki ne var? Ehli sünnetin cenaze namazlarıyla Ehli sünnet olmayan kişilerin cenaze namazlarının arasında bir fark var. Onun için diyor ki ehli sünnet alimleri sizlerle bizim aramızda ne var? Cenaze namazlarımız var şahit olarak. Tabii bu son dönemlerde ahir zamanda yani bu da gurbet olmuş, gariplik olmuş. Bakıyorsunuz ki ehli sünnetten bir insan öldüğünde kimsenin haberi bile olmuyor belki de. 3-5 kişi cenaze namazını kılıyor. Allah'a muhtaç. Diyor ki Nebi Aleyhissalatu vesselam Ma'a <mâ> min mayitin tusalli alayhi ummatun min al-muslimin yabluguna 100 kulluhum yashfa'un lahu illa shufi'u fi e fi hadisin akhar diyor ki bir cenaze namazının cenaze namazına 100 kişiye yakın yani 100 kişilik bir topluluk katılır da o kişinin cenaze namazını kılarsa onlar diyor Allah'a yapmış oldukları şefaat talebinde ne olur şefaatleri kabul edilir yani ölü için Allah'tan bağışlanma dilediklerinde ne yapılır? Onların bağışlanmaları ölü için kabul edilir. Yani o yüz kişi allah Teala cenaze duasında Allahum magfir lehu ve rahamhu ve afihi ve afu anhu ve ekrim nuzulehu ve si'medkalehu bu duaları okuduğunda o yüz kişinin dualarını allah Teala ne yapıyor? Kabul ediyor. Allah'ım ona magfret et. Ona merhamet et. Onun girdiği kabri geniş tut. Değil mi? Cenaze dualarında bunu okuyoruz. allah Teala ne yapar? Bunların dualarını kabul eder diyor. Bir rivayette de o kişinin günahlarını affeder diyor. Bir müjde arkadaşlar. Mümin kimseye, tevhid üzerine ölmüş insana bir müjde. Yüz kişi cenaze namazına gelirse ama nasıl yüz kişi? O yüz kişinin bir niteliği var mı? Yoksa herhangi yüz kişi mi? Var. Bazı özellikler taşımaları gerekiyor. O yüz kişide bulunması gereken bazı özellikler var. Bazı şartlar var. Kim koymuş o şartları? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikrediyor bize. Ne diyor rivayette? Yine i̇mam Müslim rivayet diyor. Diyor ki, مَا مِنْ رَجُلِنْ مُسْلِمِنْ Yamut feykum ala cenazatihi 40 raculan bir müslüman bir mümin öldüğü zaman cenazesini eğer 40 kişi kılarsa tabi bu 40 kişideki özellik ne la yuşriku billahi şeyen Allah'a ortak hiçbir şeyi şirk koşmayan Allahu Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşmayan 40 kişi bir kimsenin cenaze namazını kılarsa illa şeffa'ahumullah fihi Allah-u Teala o kişiyi, bu adama ne haber? Şefaat çıkılar. Demek ki, bakın vurgu ne yapılıyor? Güzel ahlaklı, zina etmeyen, hırsızlık yapmayan, bak vurgu buraya değil. Vurgu, la yushikune, bihiş heyen. Şeyen burada Arapçada nekira demek yani belirsiz. Herhangi bir şey. Bu nazar boncuğu da olur, Şeyh Efendi de olur, lat da olur, menat da olur, uzla da olur. Anlıyor musun? Türbe de olur, mezar da olur. Hepsi olur. Yani bu şey ifadesi her şeyi kapsar. O sebeple aleyhissalatü vesselam bakın cenaze bahsinde bile neye vurgu yapıyor? Tevhide vurgu yapıyor. 65. mesele Ve yustahabbu en yusaffu vera el imami thalâfete Cenaze namazında safın üç saf olması, safların üç saf olması müstehaftır, sünnettir. Delili Ebu Umame rivayeti. Diyor ki, Salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala cenazetin ve ma'ahu seb'atu nefar. Yedi kişi var Aleyhisselamın arkasında cenaze olarak, cemaat olarak. Diyor ki, fece'le felâfete felâfeten safa. Yedi kişiyi üç gruba ayırıyor aleyhissalatü Yani yedi kişiyle tek bir safta da namaz kılabilir. Onun için diyorlar ki alimler, İmam Malik'ten de bu şekilde zaten rivayetler var. Eğer bir safa sığacak kadar cemaat olsa bile diyorlar. Mesela 8 kişi, 7 kişi var. Onu böyle üç safa bölmek nedir? Müstahaptır. Aleyhisselatü vesselam yaptığı gibi. Yedi kişiyi ne yapıyor? İlk safa üç kişi koyuyor. Vesneyn saffen, vesneyn saffen. İki kişiyi ikinci safa, iki kişiyi de ne yapıyor? Üçüncü safa koyuyor. Yine buradaki rivayette aleyhissalatü vesselam diyor ki مَا مِنْ مُسْلِمِنْ يَمُوتُ فَيُسَلِّ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ تُصُفُوْفٍ مِنَ Bakın allah Teala'nın rahmeti çok geniş arkadaşlar. O kadar geniş ki yani siz gittikten sonra, öldükten sonra arkanızdan kılınan cenaze namazı bile sizin mağfiret olunmanıza, günahlarınızın bağışlanmasına sebep. Lütfa bakın, merhamete bakın. Yani siz ölmüşsünüz, gitmişsiniz, arkanızdan cenaze namazına gelen insanların sizin bağışlanmanızda var? rolü var. Allah Teala onlara ne yapmış? Bu lütfu bahsetmiş. Diyor ki bir Müslüman ölür de Müslüman ölür de diğer Müslüman kardeşlerinden üç saf olarak diyor, üç saf. Onun cenaze namazını kılarsa Allah Teala diyor ne haber? İlla aucep. Onun günahlarını bağışlamayı vacip kılar. Bir rivayette de illa gufiraleh, illa gafaraleh. Onun günahlarını bağışlar. Yine Ebu Davud'da bir rivayet var. Diyor ki fekana Malik izastaqalla ehlel cenazete cezze'e um thalâsete sufuf. Ebu Davud diyor ki, İmam Malik, Malik bin Enes, radıyallahu anh İmam Malik cenazenin diyor, sayısını az gördüğünde, cenazeye katılan cemaatin sayısını az gördüğünde ne vardı? Onları üç ayrı safa bölerdi. Az önce zikrettiğimiz hadisten dolayı. Az önce zikrettiğimiz hükmü, eğer İmam, cemaatte, Kendisiyle cenaze namazını kılacak cemaat olarak bir kişi buluyorsa, tek bir kişiyle cenaze namazını kılacaksa, imamın neresinde duracak cemaat? Arkasında duracak. Az önce zikretmiş olduğumuz Ebu Talha hadisinden dolayı. 66. bahiste Şekal Ban Rahimahullah diyor ki, Cenaze namazını kıldırmaya en layık olan kimse kim, kişi kimdir? hayır Yönetici halife yahut da onun naibi onun atadığı kimse diyor ki Ebu Hazim radıyallahu anh diyor ki inni la Hasan ibn Ali Hasan ibn kim o Hasan ibn Ali? Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın torunu Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh, diyor öldüğü zaman diyor şahit oldum ki Hüseyin kardeşi Hüseyin Ali'nin diğer torunu, Ali'nin diğer çocuğu radıyallahu anhum, peygamberimizin torunu Hüseyin. Hüseyin'i diyor şöyle yaparken gördüm. Hasan'ın cenazesi koyulmuş, naaşı koyulmuş. Cenaze namazı kıldırılacak. Normalde bunlar sahabeler, peygamberin torunları. Cenaze namazını kıldıracak. Liyakate de sahip, layikliğe de sahip aslında, değil mi? Ne yapıyor bakın Hüseyin radıyallahu anh. Sa Said ibn el As o gün Medine'nin valisi. Sa'id i̇bn As, Medine valisi. Onun boynuna dokunuyor böyle, omzuna dokunuyor. Diyor ki, فَلَوْلَا اَنَّا سُنَّ مَا قَدَّمْتُكُ Diyor ki, Hüseyin, Sa'id i̇bn As'a, eğer sünnet olmasaydı seni imamlığa geçirmezdim. Yani kardeşimin cenaze namazını ben kılardım diyor Hüseyin. Anh. Bunu hakim Müstedrek'in de rivayet etmiş, Bezzar rivayet etmiş. Tabarani, Mu'camur Kebir'de ve Beyhaki. Ne yapıyor bunu? Rivayet Ediyor. Ebu Hureyre Beyhakî'nin rivayetinde şu ziyade var. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duydum. Men ahabbahuma fekad ahabbeni Kim Hasan ile Hüseyin'i severse beni sever. Ve men FAKAT fekad abgadani Kim onlara buğz ederse bana buğz etmiş olur. Dediğini de duydum diyor. Görüyorsunuz arkadaşlar selefin sünneti olan bağlılığının sünneti olan İstihadını, gayretini. Onun için Süfyan Sefri ne diyor? İzestata'ta entahukka raseke bil ether fefal." Demin dedi ki, başını, saçını kaşırken, tararken, sünnetle yapabiliyorsan öyle yap. Yani hareketlerin her şeyiyle sünnet olsun. Girerken, otururken, kalkarken, yemek yerken, konuşurken her şeyinin ölçüsü, terazisi ne olsun? Sünnet olsun. Şayet namazı kıldıracak İmam, halife yoksa, onun atadığı naibi imamı yoksa, buradaki imamlığı hak eden kimse kim olacak? Cenazeyi kim kıldırır? Yine velisi değil. Allah'ın kitabını <gülüyor> en çok bilen. Allah'ın kitabını en çok bilen ne yapar? Cenaze namazına geçer. Kıraatta Allah'ın kelamında da eşitlerse ne yaparlar? Nereye şey yaparlar? Sünnete bakılır. Kim daha çok sünneti biliyor? Sünnete bakıldığında Aleyhisselam ne diyor? Zikrederken hicrete bakılır. Kim daha önce hicret etmiş? Değil mi? Ondan sonra Bu şekilde Aleyhisselam ne yapıyor? Cenaze namazını kılacak olan veyahut da normal imamlığı yapacak olan kimseleri kategoriye sokuyor. Biliyorsunuz Amr ibn Selime. sahabenin küçük çocuklarından bir tanesi. Ve o Seleme Seleme olları Medine'ye gidenler bilir kıbleteyn iki kıbleli cami var ya. O aslında Ben-i Seleme İnsanların arasında bu şekilde şöhret kazanmış bir yer. Oranın imamlarından bir tanesi. Diyor ki kavmim diyor, topluluğum, akrabalarım arada da 3-4 kilometre var yani. Bugünkü Medine ile o caminin arasında kaç kilometre En fazla 5 kilometre. Tabi eski çağlarda oradan oraya gitmek araçlar falan mesafe daha uzun gibi geliyordu insanlara. Ne yapıyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyor bu topluluk. Medine yani şu anda Mescid-i bulunduğu yere geliyorlar. İlim öğrenmeye, Kur'an öğrenmeye. Diyor ki Amr ibn Selim'e diyorlar ki kalu ya Resulallah. Dönecekler artık. Geri dönecekler mahallelerine. Diyorlar ki bize kim imamlık yapsın? Ey Allah'ın Resulü. Namaz kılacaklar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ekferukum cem'an lil Kur'an En çok Kur'an'ı bilen, en çok Kur'an'ı öğreneniniz. Kim aranızda en çok Kur'an öğrendiyse onu geçirin imamla. Ev <gülüyor> ahzen lil-Kur'an felem yekun ahadun minel kavmi cema'a maa Diyor ki Amr ibn Selem'e, çocuk, küçük daha çocuk. O gün için diyor, benden fazla Kur'an'ı ezberleyen yoktu kavmin içinde. En çok o ezberliyor. Yemiyor, içmiyor, çocuk hafızası var maşallah. En çok ben ezberledim diyor. Fekeddemuni ve en gulem. Şahit bölüm burası arkadaşlar. Çocuğun imamlığı meselesi. Ben diyor çocuk olmama rağmen imamlığa beni geçirdiler. Niye? Allah ve رسول'ü bir konuda hükmettikten sonra müminler için bir seçim hakkı yok, bitti. Ya bu, bu çocuktur, küçüktür. Yok. Diyor ki benim diyor. Onların diyor cenazelerinde ve kuntu usalli ala cenazihim ila yevmina haza. Ve diyor, Cenaze namazlarını da ben kıldırdım. Bakın şahit bölüm burası. Bugüne dek de diyor cenaze namazlarını kıldırmaya devam ettim bu topluluğun akrabalarımın. Hatta rivayetlerde arkadan kadınlar bağırıyorlar. Garibanlık var. Çocuğun kıyafetleri yok. Bu kıyafetle gittiği zaman avreti de gözüküyor. Ne diyorlar? Arkadan bağırıyorlar. İmamınızın avretini örtün. Elbise yok. Bugünkü gibi dolapta altışar yedişer tane. Bunu beğenmiyoruz, onu beğenmiyoruz. Bu eski öyle bir lüks yok. Yani o insanlar bu, bu şartlarda yaşamış insanlar. Bu bu davut rivayet etmiş. Evet birden fazla cenaze olursa, diyelim ki dört tane, beş tane cenaze geldi önümüze. İşte bir kadın, iki kadın. Ondan sonra çocuklar var. Ondan sonra erkekler var. Bir sürü topluluk var. Ne yapacağız? A, cenaze namazlarını tek tek ayrı ayrı mı kılacağız yoksa toplu bir şekilde mi kılacağız? İkisi de olabilir. Önce onu söyleyelim. Her ikisi de olabilir. Nebi Aleyhisselatü vesselam diyor ki İbn Ömer radıyallahu rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselatü vesselam diyor dokuz tane cenaze namazı. 9 tane cenaze getirildi. Hepsine diyor toplu bir şekilde cenaze namazı kıldı. Yani bir, bir tek tek değil. Fecala'r rijala yaluna'l imam. Burada da önemli bir husus var. Peki cenazeleri nasıl diziceğiz? Dokuz tane cenaze geldi. Bakın. Yani dinin mükemmelliğine bakın arkadaşlar. Yani 9 tane 10 tane cenaze geldi. Bunları musalla taşına nasıl diziceğiz? Diyor ki İbn Ömer, "Fecala'r rijala yaluna'l imam." İmamın hemen önüne kimi koydular? adamları koydular, erkek cenazeleri koydular. Wan nisa yelina'l Kadınları da nereye kıble tarafına doğru. Yani adamların ardına diğer doğru koydular. Fasaffahunna saffan wahida. Kadınları ne yapıyor Resulullah sallallahu tek bir saf şeklinde koyuyor, tek bir saf halinde cenazeleri. Ve vudiat cenazetu Umm Kultum bint Ali, imraatu Umar Khattab. Hattab. Ömer ibn hanımı Ali radıyallahu anh'ın kızı. Ummu Kulsum ve onun oğlu Zeyd. Ne yapılıyor? Yan yana koyuluyor. Aynı yere koyuluyor. Ve'l-i'mâm-ı evin izin Sa'id ibn As. İmam kim? Az önce rivayetle geçti Medine'nin emiri Sa'id ibn As. Bu şekilde dizdiriyor cenazeleri. Çünkü Medine'nin valisi emiri o. fin <gülüyor> imâs Peki şey kim? Bakın burada yine az önceki Hüseyin'in dediği gibi radıyallahu anh Buraya net olmasaydı seni geçirmezdim diyor ya. Bakın sahabeden kimler var bu cenaze namazında diyor ki İbn Ömer o gün diyor cemaatte İbn Abbas, Abu Huraira, Abu Sa'id ve Abu Qatadah bulunuyordu. Cenazede de bunlardır. فوضع الغلام من مائل الإمام. İmamı da ne yapıyor? Hemen şey çocuğu da alıyorlar ondan sonra imamın hemen dibine koyuyorlar. فقال الرجل فأنكرت ذلك bir tane adam diyor ki İbn Ömer anlatıyor ki adam çıkıp bunu inkar ediyor. Yani çocuğu niye adamların yanına koydunuz? İmamın hemen dibine koydunuz. Yani bu sıralamayı niye böyle yapıyorsunuz? İbn Ömer diyor ki bakın Fenazar tu ila İbn Abbas ve Ebu, Ebu Hurayra ve Ebu Said ve Ebu Katade. İbn Ömer hemen sahabelerin büyüklüğüne bakıyor. Ebu Hurayra'ya bakıyor. İbn Abbas'a bakıyor. Ebu Said'e bakıyor. Ebu Katade'ye bakıyor. Dedim ki diyor. Yani bu nedir? Hepsi tek ağızdan diyor ki. Sünnet budur. Ağabeyler hemen Said İbnül As'ın fiilini tasvip ederek diyor ki sünnet budur. Bitti. Bunu da İmam Abdurrazak rivayet etmiş. Nesai İbnül Carud Muntakada Darukudni ve Beyak'ı rivayet etmiş. Tabi dediğimiz gibi tek tek cenaze namazları da kılınabilir. Bu da caizdir. Alimler itiraf etmişler tek tek kılınması mı daha hayırlıdır toptan kılınması mı kılınması mı daha hayırlıdır diye çünkü nebi Aleyhisselatü vesselam uhud şeyitlerine ne yapıyor gelip tek tek namazlarını kılıyor. Tek tek cenaze namazlarını kılıyor Aleyhisselatü vesselam bunların. Yani kılıyor. Mesela rivayette şu şekilde geliyor. İbn Abbas diyor ki: "Lemma waqafa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali Hamza emar bihi fehuve ila Hamza'nın yanına geliyor." ...kıbleye doğru çevrildi diyor. ثُمَّ كَبَّرَ an. Kaç tekbirle kılıyor? Dokuz. Hamza'nın cenazesini dokuzla kılıyor. Rivayetler gelecek ileride. Yani kişinin... ...sahabelerden ölenlerin... ...mertebesine göre tekbirler artıyor, azalıyor. Bedir ashabını altıyla kılıyorlar. Diğerlerine beşle kılıyorlar. Yani çünkü... Bir ne? Tekbir, ...her bir tekbir onun hakkında... ...Allah'ın izniyle bir hayır... Mecmuailehi şu hada sonra şehitler ne oluyor getiriliyor tek tek. Kulleme utiye bir şehidin vudi aile Hamza. Her bir şehit getirilip hemen Hamza'nın yanına koyuluyor. Fıcela aleyhi ve ala şu hada, ve salat. Hamza'nın buradaki şeyi e, Hamza radıyallahu anh ya, ne yapmış oluyor? 72 kere cenaze namazı kılınmış oluyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani her bir şehit getirilip Hamza'nın yanına koyuluyor cenaze. Namazı kılıyor Aleyhisselam. Diğeri getiriliyor, yine kalıyor. Diğeri getiriliyor, yine kalıyor. Diyor ki Aleyhisselam ne yaptı? Hatta 72 tane ne yaptı? 72'lere namaz kıldı. Bu rivayeti Tabarani Mocamul Kebir'de rivayet etmiş. Dediğimiz gibi alimler ihtilaf etmişler. Tek tek mi kılınması daha hayırlı? Topluca mı kılınması daha hayırlı? Topluca kılınması hayırlı diyenler ne, ne diyorlar? Diyorlar ki çünkü cenazenin hızlı bir şekilde ne yapılması lazım? Defin işleminin yapılması lazım. Ondan dolayı diyor, toplu bir şekilde kılınması daha nedir? Eftaldir. Peki cenaze namazını nerede kılacağız? Cami'nin içinde de kılabiliriz. Mesela ben Suriye'ye gittiğimde görmüştüm. Cenazeye getiriyorlar. Ne yapıyorlar? Caminin içine koyuyorlar. Cenaze caminin içinde kılınıyor. Ee, Tabi Çoğunlukla Aleyhisselatü Vesselam'ın cenazeleri nerede kıldığını biliyoruz biz. Musallada yani Mescid-i Nebevi'nin yanında cenazelerin getirildiği, cenazelerin konulduğu, cenaze namazlarının kılındığı özel bir yer var. Aleyhisselatü Vesselam oraya çıkıyor orada kıldırıyor. Ama ne var? Caminin içinde kıldırdığı da var. Burada bir rivayet var. Ayşe Radiyallahu Anh'a rivayeti. Bu rivayet bize cenaze namazlarının Mescid'in içinde de kılınabileceğine delil bunu gösteriyor. Diyor ki: "Ayşe radıyallahu <gülüyor> anha, 'Lamma tufiya Sa'd ibn Abi e Waqqas, Sa'd ibn e vefat edince, eşler-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den an yemorru bi cenazatihi Peygamberimizin hanımları elçi göndererek diyor ki, "Sa'd ibn Abi cenazesini camiye getirin, getirin." Çünkü peygamberimizin hanımı ne yapıyor? Nerede yaşıyorlar? Mescidin içindeki hücrelerde yaşıyorlar. Kadın diyor ki annelerimiz Sadım'la bir vakasın ne yapın cenazesini getireyim biz de cenaze namazı kılalım. Cenaze namazı kılmanın fazileti çok büyük hatırlarsanız derslerde zikrettik. Diyor ki bu şekilde de yapıldı. Sadım'dan bir Vakkas caminin içine mescidin içine, içine sokuldu. Ta ki peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hanımları ne yapsın cenaze namazını kılsınlar tavaqafa bi ala hujri hinna yusallina alayh odalarin önüne getiriyorlar odaların önünde tutuyorlar cenazeyi ah kharaj bihi min babil janaiz allazi kana ila al maqaid ochur <gülüyor> min babil janaiz diyor ki kadınlar peygamberin hanımları sadr nebiy vakkasının cenazesini kıldıktan sonra cenaze ne abuldu babul janaiz diyor bakın ayşe Allah anha cenazenin çıkarıldığı kapıya ne diyor cenazeler kapısı Babul cenazesi. Nereye çıkarılmış? Kâne ilel maka'id. Maka'id arkadaşlar caminin yanında, mescid-i yanında abdest alınan insanların oturduğu neler varmış? Bugünkü tabirle banklar varmış. İnsanlar orada oturuyor, abdest alıyor. Oradan çıkarıldı diyor Sadıb-ı Nebi Vakıs'ın cenazesi. Fe belâgâhûnne ellen nâse âbû zâlik. Sonradan peygamberin hanımları duyuyorlar ki insanlar bu bu Konu hakkında konuşmaya başlıyorlar. Neden cenaze caminin içine sokuldu diye. Ve kalu hâzhi bid'a Bir rivayette çok ilginç bir şey var. İnsanlar diyor ki hâzhi bid'a cenazenin caminin içine sokulması bidattir. Bakın nasıl bir dönemde yaşanıyor. Yani bugün bizi aşırı görenler her şeye bid'at diyorsunuz. insanlar asrı saadete ve asrı saadete yakın dönemlere baksalar Nelerle karşılaşılardı? Yani cenaze içeri sokulmuş, peygamberin hanımlarına tepki var. Bidat yaptınız Yok. siz, deniyor. Mâ kânetil cenâizû yudhalu bihâ ilel mescid. Delil ney? Diyorlar ki, peygamberin zamanında cenazeler mescidin içine sokulmazdı. Tabi peygamber aleyhissalâtu Vesselamın hanımları da boş kadınlar değil. İlim talebesi kadınlar. Bu ümmete hayırları, faydaları dokunmuş kadınlar. Değil mi? Bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından, sünnetinden tatbik edeceğimiz birçok ne yapmışlar, aktarmışlar. Fe belaga zâlike Âişete. Âişe radıyallahu anh'a bu konuşulanları duyuyor tabii. Fekâret mâ asr'a annâsu ilâ en ye'işû mâ lâ ilme lehum bihi. İnsanlar diyor ne kadar da çok bilgileri olmadıkları konularda konuşmaya başladılar. Ne hızlı şekilde davranıyorlar. Âişe radıyallahu anh'ın delili var bu konuda. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evdeki halini biliyor, camideki halini biliyor değil mi? İbni Ömer rivayet ediyor. Kim diyor günde 12 namaz kılarsa, 10 rekat sünnet kılarsa Allah ona cennete bir kasır, bir ev verir. Ayşe ne diyor radıyallahu anh? Kim diyor günde 12 rekat kılarsa. Aradaki fark ne? İbni Ömer peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın evde kıldığı 2 rekatı bilmiyor, görmedi. Camide gördüğünü anlatıyor. Aişe radıyallahu anha hem evde kıldığını biliyor ki öğlen namazından önce hem de camide kıldığını biliyor. 4 ne abi 12 diyor. Ayşe diyor ki radıyallahu anha Abu aleyna en yumarra bi cenazetin fil mescid. Caminin içinden cenazeyi geçirdik. Caminin içine cenazeyi soktuk ve namazını kıldık diye hakkımızda konuşuyorlar. Vallahi ma salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala Suheyl ibn Beyda ve ahih illa fi jawf el mescid. gitti. Allah'a yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden Süheyl ibn Beyda'nın ve kardeşinin cenazesini mescidin göbeğinde mescidin tam ortasında kıldı diyor. Bitti artık. Kimse konuşamaz. Bu hadisi kim rivayet etmekte? İmam Mıslim rivayet etmekte. Ama tabi efdal olan güzel olan cenazelerin ne yapılması? Bizim Türkiye'de de uygulandığı gibi caminin bir köşesinde bir kenarında cenazeler has bir yerde kılınması hamdolsun bu konuda ne yapmışız sünnete uymuşuz elhamdülillah Diyor ki İbn Ömer bunu nereden anlıyoruz? Sahabelerin bize o günün şartlarında aktardığı olaylardan anlıyoruz. Mesela İbn -i Ömer bize Yahudilerin bir zina etmiş bir adamı peygamberimize getirdiğini naklediyorlar. Naklediyor. Bu Yahudi ne yapmış? Zina etmiş. Bir kadın bir adam Aleyhisselatü Vesselam hemen hükmü veriyor. Diyor ki bunların ne yapın? Recm edin. Daha önceki derslerde söylemiştik. Bazı kendini bilmezden siz alim kisvesine bölünmüş insanlar insanlara tedlis yaparak, insanları kandırarak ne yapıyor? Bu Yahudi olayını, Yahudi kıssasını zikrederek diyor ki bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün için Yahudilerin dininde olan vermiş olduğu onların dininin hükmüyle hükmetmiş olduğu bir olaydır. Yoksa bizim diyorlar böyle eee Müslümanlara uygulanmış, sahabelerin içinden insanlara uygulanmış böyle bir uygulama yoktur diyerek ne yapıyorlar? Teddis yapıyorlar. Halbuki hadislerin Buhari'de olduğunu daha önce sizlere naklettik. Kariben <m�lük şehrin> min mevdi'il cena'iz indel mescid. Bu Yahudi adam ile, zina eden adam ile kadın nerede recim edildi diyor İbn Ömer. Mescide yakın mescidin yanındaki cenazelerin namazlarının kılındığı yerde diyor. Yani burada ne yapıldı? Burada bunlar recm edildi. Hafız ibn Hacer diyor ki Fetul Bari'de inna musallal cenayiz Peygamber Aleyhisselam'ın cenaze namazını kıldığı namazga kana lasıkan bi mescidin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem min nahiyeti meşrik caminin mescidlememenin doğu tarafında Cami'nin yani Mescid-i Nebevi'nin dibinde bitişik olan bir yerde kılınırdı diyor. Başka bir yerde de diyor ki Fetül Bahri'de yine. Wal Musalla cenazelerin kılındığı namazga. Al Mekanu burada hem cenaze namazlarını kılardı hem de bayram namazlarını kılardı. Wa min Ne tarafta bu? Bakiy mezarlığı var biliyorsunuz o taraftaydı diyor. Bayram namazlarını cenaze namazlarını aleyhissalatü vesselam burada kılıyor. Buradan da anlıyoruz ki arkadaşlar cenaze namazını caminin dışında kılmak Peygamber aleyhissalatü vesselamın ekseriyetle çoğunlukla yaptığı bir sünnetidir. Bunun bu şekilde yapılması da doğru olandır. Bu hükmü de zikrederek burada bunu netinelim, duralım. Önümüzdeki hafta kabirlerde, mezarlarda cenaze namazı kılınır mı? Kılınmaz mı? Bunları zikredelim. İmam nerede durur? Cenazenin başında mı durur? Cenazenin ortasında mı durur? Çocuksa neresinde durur? Kadınsa neresinde durur? Önümüzdeki hafta gelirseniz bunları inşallah ne yapacaksınız? Ondan önce ölen olursa telefonunu arayıp öğrenirsiniz inşallah. Subhanakallahumme ve bihamdik. Aşhedü en la ilahe illa ente estağfirik ve tubile.